1711 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in dekkal hakkındaki üçüncü hutbesi, ben ve ensardan bir kişi Hazreti Peygamber'in sahabilerinden birinin yanına giderek ona, peygamberden dekkal hakkında duyduğun bir şeyi bize naklet dedik, o da, Hazreti Peygamber bize hutbe okuyarak şöyle buyurdu, sizi dekkal hakkında uyarıyorum, çünkü ümmetini dekkal hakkında uyarmayan bir peygamber yoktur, ey ümmetim, dekkal sizin aranızdan çıkar, o kısa saçlı, esmer ve sol gözü kör bir adamdır. Yanında cennet ve cehennemi vardır. Onunla beraber ekmekten meydana gelen birkaç dağ ve sudan meydana gelen nehirler vardır. O yağmur yağdırır. Fakat o bitki yeşertemez. O sadece bir kişiyi öldürür. Fakat ondan başkasını öldüremez. O yeryüzünde kırk sabah kalacak, her şeye yetişecektir. Ancak dört mescide yaklaşamayacaktır. Mescidi Haram, Medine Mescidi, Turi Sina Mescidi ve Mescidi Aksa o sizin için gizli kalmayacaktır. Çünkü sizin Rabbiniz kör değildir.